Cenab-ı Şemâ ile tefekküre davet ediyor, toprak terkibi ile davet ediyor, yaratılışla tefekkür davet ediyor, bir nusfe diyor yok kadar bir şeyden yaratıldın diyor. Ana karnındaki safhaları bildiriyor, hayatı girişi bildiriyor bir acizlik içinde, gücü kuvveti bildiriyor. Sonra müktesisî filak gücün bir alt üst edilmesini bildiriyor. Efela künümü akıllar dimiyo musunuz diyor. Nasıl bir nasıl bir yoktan geldiniz? Allah sana neleri ikram etti, neleri ihsan etti ve yolculuk nereyi? Hayatı tefekkür ettiriyor. İlla aşiyeten evduhaha. Kıyametten dünyaya bakışı o sonsuzdan bir damla bile değil, bir gece karanlığı ve bir sabah, bir şafak vakti kadar. Çabuk geçici. Peygamberimize ümmet olma nimetini bildiriyor Cenab-ı Onda çok ayet var. Çünkü biz Peygamber Efendimizin üstünlüğünü tanıyacak de değiliz. Şu bardağı bir surayı boşaltamayız. Gelen su taşar. Cenab-ı Hak Allah ve melekler salat ederdi. Kendisini Kendisinin salat ettiğini bildiriyor. Siz de tam bir teslimiyetle selam verin buyurun. Onun bir örnek olduğunu bildiriyor. Her halimizi onun haliyle Ölçü almamız ve bizim için bir fiili kıstas olmasını cenabı Hak arzu ediyor. Bir numune. En cahiliye devrinde bile Efendimiz bir numune oldu. E bu cehil düşmanıydı Efendimizin. O bile geldi bir gün dedi ki, biz dedi sana dedi şey demiyoruz dedi, yalancısın demiyor hiç yalan söylemedin dedi. E bu cehil dedi bunu. Sen hiç yalan söylemedin dedi. Bu El-Emin sıfatını da biz verdik sana, Mekkeliler verdi, dedi. Sen getirdiğini istemiyoruz, dedi. Herhalde seni getiren sana yalan söylüyor, seni kandırıyor, dedi. Cenab-ı Hak da o zalimler ayet sana yalancısın demiyorlar, onlar Allah'ın ayetini inkar ediyorlar, buyuruyor. Velhasıl Kur'an ile tefekkürle zenginleşme. Cenab-ı Hak yeminler ediyor tek insana yemin ediyor, yalnız Peygamber Efendimiz'e yemin ediyor. İnsanı kamil, yalnız Peygamber Efendimiz. Ne kadar bir mümin dostluğa ona yaklaşabilirse, o kadar insanı kamilliğe doğru mesafe alıyor. Tabiat hadiseleriyle, yarattığı sanat harikalarıyla ile Cenab-ı Hak tefekküre davet ediyor. Mesela, ve şemsi buyuruyor, güneşe yemin olsun buyuruyor. Şimdi, avami bir bilgide, Bakar güneş doğuyor, batıyor, gün oluyor akşam oluyor vesaire oluyor. İlmi bir bilgide o güneşin keyfiyeti. Marifet ilmine geçince bir azziyet, bir duygu derinliği, bir hiçlik, gelen bakan korkunun artması. Mesela güneş ile dünya arasındaki mesafe 150 milyon kilometre. 8 dakikada ışık geliyor, saniyede 300 bin kilometre atmosfere girerken ışık yanıyor, atmosferin üstü karanlık, zifiri karanlık, zifiri karanlığı içinde ışık geliyor, atmosfere girince güneş ışını vermeye başlıyor. Yaratılış 5 milyar yıl oldu tahmin ediliyor, güneşin hacmin içinde dünya gibi bir yıldız ancak 1 milyon 300 bin yıldız konursa o kadar bir hacmi kaplıyor nükleer fırını var güneşin içinde 20 milyon santigrat hararet. Dış satı 6000 santigrat. Demir biliyorsunuz binde 2000 değiyor. Her saniye 564 milyon ton hidrojen 560 milyon ton helyuma dönüşüyor. 4 milyon ton açık kalıyor bu gaz halinde. Bu da işte kainatı ısıtıyor, ışını veriyor. Aşağı yukarı bu beş milyar senedir bugün ilmin tespit edebildiği bu beş milyar senden bugüne kadar ancak güneş beş binde birine kadar sarf etti. Öyle bir bir taraftan içindeki atomu patlatıyor, bir saniye takvim ve tehir yok, hiç takvim oynamıyor. Ceren ve şemsi buyuruyor. Bugün ilmin tespiti. Güneş'e yemin olsun. Demek ki her şeye baktığımız zaman orada Cenab-ı Hakk'ın azametini görebilmemiz. Bunun karşı bir aziyet içinde bulunabilmemiz, aman yarabbi diyebilmemiz. Bu da samanyolu galaksisinin içinde bu güneş sistemi de onun içinde 200 milyar kadar yıldız var diyorlar. Nasıl ilahi sonsuz bir okyanus. Cenab-ı Hak hep semayı işaret ediyor. Yerde ve göde bütün zerahatın kendisine tesbih ettiğini bildiriyor. Yine Ayet-i Kerime'de Semai kendi elimizde kuvvetle sağlam bir şekilde biz bina ettik buyuruyor. Ve biz onu elbette genişletmekteyiz buyuruyor. Hiç o binada bir şaşma var mı? Bir kıl kadar, bir eksenden kayma var mı? Bir trafik kazası var mı? Hep Cenab-ı bu duygu içinde kulun yaşamasını arzu ediyor. on için efelâ kulun, efelâte tefekkürün, ülül elbab. Hep Cenab-ı Kur'an'la tefekküre davet ediyor. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı yoksa kalpten kilit mi vardır buyuruyor. Andolsun siz içinde seçin için öğüt bundan bir kitabı indir. Hala akıllanmıyor musun buyuruyor. Eğer biz Kur'an bir dağa indirseydik muhakkak ki onu Allah koruyduğunda dağa infilak ederdi. Parça parça görürdü. Bu misalleri insanları düşünsünler diye veriyoruz Cenab-ı Hak buyuruyor. Velhasıl şüphesiz Allah katında yürüyen canlıların en kötüsü düşünmeyen sahırlar ve dilsizlerdir buyuruyor. Bu çok mühim bir ayet-i Şu Şüphesiz Allah katında yürüyen canlıların en kötüsü düşünmeyen sahırlar ve dilsizlerdir. Enfal suresinde. Velhasıl ayet-i kerime, ibret almak için veya şükretmek dinen kimseler için geceyle gündüzü ar darlını getiren Allah'tır buyuruyor. Hiç şaşmadan geliyor ona bir teşekkürle geceye girerken bir düşünmek lazım bir ölüme girer gibi. Vücudun kayroları üzerinde kendini nerelerde geçiyorsun? Sabahleyin yine ruhun sana veriliyor, uyanıyorsun, kalkıyorsun. Vel fecri bu yüreceğine bak yeniden sana bir hayat takvimine bir sayfa açıyor. Düşünce ki kati katiben bugünkü bu sayfa, bu takvim sayfasını sen neyle dolduracaksın? Kiramen kâtiben nelere havale edecek ahirete? Ikra kitabe kitabını oku bugün sen nefsin kâfidir buyruluyor. Akşamnin bir muhasebe halinde bulmamız lazım. Hâsibu kablen bu. Kiramen kâtiben bugünkü benim dosyama neler yaz? Neler havale etti öbür tarafa? Bir tek huzur, Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Onun için daima hamd, şükür ve zikir halinde bulmak hamd, şükür ve zikir yani bunun zaman her hal ve ahvalde Allah'tan memnun olmak ikram etti ben nasıl sarf edeceğim ne şekilde şükredeceğim imkanı daralt da, bu bir imtihandır ben ne şekilde sabredeceğim imkan daraldığı zaman bunu bir nimet kabul edecek ya Rabbi ben bir sabırdan imtihandayım ya Rabbi beni muvaffak eyle diyecek Sabrı arttıracak. İmkanlar çoğaldı, şükrü arttıracak. Şükrü de fiilen artar, lafla değil. Gücün, kuvvetin var, bunun, bu, bunun şükrünü sen ne şekilde ifade edeceksin? Gözün var, gözün şükrünü ne şekilde ifade edeceksin? Kulağın var, kulağın şükrü nasıl ifade edeceksin? Aklî melekelerin var, yüksek, alçak, orta vesaire, bunun şükrünü sen ne şekilde ifade edeceksin? Secerab Sünnetü'l elini göğmeyesin annin bu. O gün elbette elbette mutlaka sorulacaksınız buyuruyor. Herkese sorgu ayrı. Peygamberleri bile sorgu ayrı. Peygamberler bile hesaba çekilecek. A'raf suresinin 6. ayetinde peygamber gönderdiğimiz toplumları da peygamberleri de hesaba çekeceğim diyece Cenab-ı Hak. Onlar tebliğden çekilecek. Hatta efendimiz okuduğumuz zaman bu veda hacını, veda hutbesinin sonunda hesabı da hesabı mı tebliğ ettim mi diyor. Anlamayan var mı diyor? Bilmeyen var mı diyor? Duymayan var mı diyor? Eksik kalan bir taraf var mı diyor? Yüz yirmi bin sabit tebliğ ettin ya Resulallah. 50 kalır ya Rabbi şahit ol diyor. Efendimiz ile bu bu şeyin içinde endişe için peygamberleri bile hesaba çekilecek Cenab-ı Hak buyuruyor. Hatta peygamberler ümmetlere gelecek kendi şeyimizle meşgulüz diyecek. Hepsi teminat altında olduğu halde Ki Peygamberimiz secdeye varacak, ümmetini dua edecek, şefaat edecek.